rak her an rak From zero, ferro, hero, bro Şak, nak before trap Vakit geçer de hep Sallanarak, trap ye dön bak deme lan mam let's go Rakama değil lan adama fit Ferro da girince yanıyor beatler Beni de beince seviyor kitem dallama buradan bir siktir gitmem. Basını tizini midini bilmem Eceler geçerim malayı dinler Hedefi sıçırım elimde Yüksellerimmem şarkılarım fıtık gibi kulaklardan nüksedip pinler biller bitmedi birden yok yok terennememinliği korkma demirden biladerim için biladerim zincirlerim için zincirlerim için kardeşler için kardeş kardeş abiler için abiler için, abiler için. değil şöhret para için hip hop kardeşlerim için bu rap bila Için, trap zincirlerin işi kardeş abi bilader ve zincirler için rakip olarak bul dengine bir şey sen de biliyorsun bizi kas toru ben de trap müzik hastalı kişi hastalı kişi hastalı kişi hevesli değil bu be hastalık kişi anam babam için ve de hatunum için yapıyorum bu işi biladerim için biladerim için tabi semtim tim rich. rich pes edersen peçimani pitch pitch piç hem sert hem fani sen dert ben mani beş vermem Hadi, siktir git get, get. diri kaliteymiş yemişim ulan ah, ah. aşık firo kalan lan inceyi dilimi falan boynumda yılan gibi diye devam lamojini kuçumay men keişan kim o doğrulanıyor ben Neymar Bol. yarım gibi çıkıyorum sen deima Heni heni henisi kafam leyla kıyak ile demem hiç gelmeyim ya. ya çarpanın haline bendim vah. vah vah vah vah vah eyvah eyvah hey maşallah keyneşe verdiğin an bana vallahi okuldaki hocalarım değil Allah şimdi gurur duyuyorlar alayım. Eyvallah. biladerim için, biladerim zencilerim için, zencilerim için kardeşler için, kardeş kardeş abiler için, abiler için değil şöhret para için hip hop kardeşlerim için bu rep biladerim için Trap zencilerin işi kardeş abi bilader ve zenciler için rakip olarak bul dengine bir şey sen de biliyorsun bizi kas toru biçimli Ben de trap müzik hastalık işi hastalık işi hastalık işi hevese gidi kişi anam babam için ve de hatunum için yapıyorum bu işi biraderim için semtimiz için, kentimiz için dillerin için ve sevenlerim için ormanım için ortamım için yapıyorum bu işi biraderim için yapıyorum bu işi biraderim için yapıyorum bu işi biraderim için yapıyorum bu işi biraderim için